iki cihan saadeti temin etmek üzere gönderilmiş dinimiz bize hayatın her anında alanında kuşkusuz ki nasıl mutlu olacağımızı nasıl dünya ve ahiretimizi düzenlememiz gerektiğini belirtiyor. İşte bugün ailede mutluluk sırları üzerine konuşacağız. Değerli kardeşlerim ailede huzurun, mutluluğun esası tabii ki insanların rızayı ilahiye uygun şekilde yaşamasıdır. Kendilerine tevdi edilen görevleri en iyi şekilde yaptıkları takdirde rızayı ilahiyi elde edecekler. Bunun sonucunda da dünya ve ahirette mutluluğa kavuşacaklar. Evlilikle ilgili aile saadetini anlatırken bir kıssayla başlamak istiyorum. Bildiğiniz gibi şu anda dünyadaki üç büyük İslami hareketten birisi, geçen yüzyılın başlarında başlamış olan Mısır'daki Müslüman kardeşler İhvan-ı Müslümin teşkilatıydı. Bu teşkilatın önemli liderlerinden birisi de Mustafa Meşhur'dur. Mustafa Meşhur, 1919 yılında doğmuş, 2002 yılında vefat etmiştir. Hayatının 20 yılı aşkın bir süresini hapishanelerde geçirmiş, 4 defa hapse girmiş, değişik zulümlere maruz kalmış bir siyasi bir dini liderdir. Kendisinin davet fıkı başta olmak üzere pek çok eserleri olan bir şahsiyettir. Zat'tır. Geçtiğimiz yüzyılda da gerçekten önemli bir damgasını vuran şahsiyetlerden birisidir. İşte bu Mustafa Meşhur 1993 yılında hanımı vefat ediyor. Hanımı vefat ettiğinde bir grup insan kendisini ziyarete giderek efendim Üstad diyorlar şu Hacı Teyzemiz nasıl birisiydi bize de biraz ondan anlatsanız dediklerinde kendisi diyor ki ben size onu birkaç cümleyle daha doğrusu derine inerek anlatayım nereden başlayayım? Evlilikten. 1919 doğumlu olduğuna göre 1940 civarında yaşanan hadise. Biz diyor Mısır'ın o günkü geleneklerine göre kız istemeye gittik. Annem, babam işte kız kardeşlerim önceden gidip konuştular. İş belli bir noktaya geldikten sonra erkek dünürcü gidiliyor. Erkek dünür olarak da birlikte gittik. Tabi biz birkaç kişi erkek evi, kız evi de aynı şekilde toplandık Usule uygun şekilde Allah'ın emri, Peygamberin kavliyle vesaire sözler söylendi Kız isteme gerçekleşti Tabi Bu esnada da işte o Hacı teyzeniz Gelip herkese birer şerbet dağıttı, hepimiz şerbetlerimizle içtik O sıcak mısır günlerinde Benim de içim içimi yiyor telaş içerisindeyim bir şeyler söylemek zorunda hissediyorum kendimi bir yandan da diyorum ki bu kadar ahalinin içerisinde acaba konuşmam ayıp olur mu olmaz mı bu tereddüdü yaşarken birdenbire ortaya atıldım dedim ki bak ben evliyim ama bir bilginiz olsun kumu olarak gelecek razıysa bir heyecanımı topladım böyle söyledim diyor tabi evliyim deyince çok büyük bir gerginlik oldu hem karşı tarafta hem bizimkilerde herkes o sıcak günde buz kesildi, kimsenin ağzından bıçak açmıyor bir kelime çıkmadığı bir yana kıvırdamadan da herkes beni seyrediyor. Tabi diyor bizimkiler de çok şaşkınlar iş olmuş bitmiş durup dururken ben ortaya bir laf attım ama söylemek zorundaydım çünkü haksızlık olurdu diyor kendisi ve sonuçta da. Bir duraklama devrinden sonra dedim ki bak ben evliyim ama ben davamla evliyim. Benim bir davam var. Öncelik onadır. Sen ona ancak kuma olarak geleceksin. Buna razıysan diye tekrar endince diyor. Tabii kız evi yine sustu. Hiçbiri konuşmadı. İşte Hacı teyzeniz o anda bir genç kız olarak kenarda üzülmüş duruyordu ki lafa atıldı. Dedi ki sen gerçekten davanla evliysen ben o davana kuma değil hizmetçi olurum. Gerçekten de diyor hayatı boyunca o gün ilk evlilik esnasında dava bağlılığı sözü verdi. Hayatı boyunca da sözünde durdu. Hayatımızın her anında aynı idealler peşinde koştuk. Hep aynı mücadeleyi verdik. O toplantılara birlikte giderdik. Ben işte erkek bölümü, o bayan bölümüne giderdi. Evimde benim olmadığım dönemlerde çocukların babası gibiydi. Evin öne, en önemli eğitmeni kendisiydi. Ben başım ne zaman dara düşse ilk başvuracağım kendisiyle. Kendisiyle hangi konuda istişare etmişsem her zaman bana en doğru fikirleri o verdi. Hiç e, gözüm hiçbir noktada arkada kalmadı. Kilitlendiğim anlarda hep bana yol gösterici oldu ve hayatı boyunca da davama benimle beraber sahip çıktı ve bir başka yönünde şuydu ki ibadetlerine çok düşkündü. Hiç nafile ibadetlerinden taviz vermezdi. Teccütleri kaçırmazdı. Her gece benden önce kalkar beni kaldırır, abdest alır, teheccüdünü kılar. İki tane seccade sererdi. Öne benimkini arkaya kendisininkini sererdi. Hep teheccüdleri de beraber kıldık. Hiçbir konuda ayrılığımız olmadı. Allah kendisinden razı olsun. Beni hayatım boyunca hiçbir gün ezmedi, üzmedi. Herhangi bir şeyden dolayı ben acaba bunu niye yaptım veya yapmadım şeklinde çok yokluklar, kıtlıklar sıkıntılı dönemler yaşadık ama bunların hiçbirini bana hissettirmedi başa kalkmadı kendisinden Allah razı olsun bu özelliklerini anlatıyor ve teheccüdü için diyor ki öldüğü son gecede dahil biz 55 yıl evli kaldık vefat ettiği gecede teheccüdüne kalktı kıldı böyle bir şahsiyetti Allah kendisinden razı olsun diye hanımına anlatıyor tabi burada bizim söylemek istediğimiz husus şu evlilikte denklikten insanlar bahsediyor gerçekten önemli bir şey denk olmalı taraflar işte yaşı müsait olmalı vesaire deniyor ama esas denklik ve gönül birliğinden bahsediliyor insanların bir aile içerisinde huzur içerisinde yaşamasının temel noktası gönüllerin ...aynı dava, aynı heyecan, aynı coşkuya ortak olmasındadır. Bir insanın görünür birlikteliği her şeyden önce aynı ideale bağlı olmalarıyla mümkündür. Onun için de taraflardan birisinin bir noktalarda hassasiyeti varken, duyarlılığı varken... ...bir başkasının da bunları hiç önemsemediği bir ortamda, denkliğinde, huzurunda birlikteliğinde, gönül birliğinde söz edilmesi mümkün değildir. Ne yapılması lazım? Herkes her şeyden önce aynı ideallere, aynı davalara bağlı olması gerekir insanın. işte o zaman o zaman huzur içerisinde aile yuvası varlığını, mutluluğunu gerçekleştirir. Tabi bunun dışında bu kısa girişten sonra evlilikte özellikle dört tane hususa riayet etmek gerekir denmiştir. Dört tane hüsnü, bizim sakallı hüsnülerden değil, bu gerçekten dört tane hüsnü olacak. Ne dört tane? Dört tane hüsnü dediğimiz bu modern hayatta hep böyle M-M'ler çok yaygın ya, dört M'ler. M'lerden bir tanesi şu, değerli kardeşlerim, evlilikte önce hüsnü muayişat olacak. Evliliğin temelindeki hüsnü Huzuru sağlamak üzere Dört şey gerçekleştiği takdirde O ailede huzur ve mutluluk Gerçekleşir. Birincisi Hüsnü maişet iyi geçim olması Tabi maişet Dediğimiz zaman Rızık maaş diyoruz ya Maaş maişet e, geçim temini Ailede önce Geçimin olması lazım. Peygamberimiz Buyuruyor ki Bir insanın bakmakla Yükümlü olduğu kimselerin rızkını ihmal etmesi kendisine günah olarak yeter. Önce erkeğin görevi aile sorumluluğu çerçevesinde ailenin rızkını temin etmektir. Birinci görevi budur. Ve tabii ki bu görevi de yerine getirirken helal rızık temin etmek zorundadır. Hani şairin dediği gibi helal kazanılmayan aş aş değildir. Secdeye varmayan baş baş değildir. Baş secdeye varmalıdır. Ama rızık da helal olmalıdır. Aile içerisinde dinimiz yöneticilik görevini erkeğe vermiş olmakla beraber ailenin her bir ferdine ayrı yükümlülükler, görevler, sorumluluklar iklemiştir Herkes kendi görevini en iyi şekilde yapmak zorundadır. Görev bölümü vardır. Erkeğin görevi de tabii ki rızık teminidir. Ekmek parası kazanmaktır. Kadının görevi de bu noktada tasarrufta bulunarak ev ekonomisine katkıda bulunmaktır. Oğlum, git bakkaldan al gel, at bunu çöpe, al yenisini diyerek bir aile kalkınmaz, bir aile huzurlu olmaz. Bir ailede tasarrufta bulunuyor olması, harcamalarda dikkatli davranılıyor olması, kanaat sahibi olunması, orada bereketin, mutluluğun birinci şartıdır. Eğer har vurup harvan savunuyorsa bir yerde Oradan bereket gider Hani Hasan Basri Hazretlerinin Söylediği gibi Bir rızkın helal mı haram mı Yoldan kazanıldığını Öğrenmek istiyorsanız Harcandığı yere bakın Eğer o boş yere harcanıyor Rahatça israf edilebiliyor Çarçur edilebiliyorsa Bilin ki o haramdan gelmiştir Ama eğer düzgün yerine uygun şekilde dikkatli davranılıp dikkatli harcanabiliyorsa işte benimki o rızık helaldir diyor. Onun için ev ekonomisini sağlamak, aile bütçesine israf etmeyerek düzgün yerli yerinde harcayarak katkında bulunacak olan kimse hanımdır. Onun için de işte süslü avrat demişler, yiğidi yok eder demişler aileyi rezil eden de vezir eden de hanımdır. Bu açıdan erkeğin de görevi, kendi görevini yapmasıdır. İkinci olarak hüsnü muaşeret görevidir ki hüsnü muaşeret iyi yaşam içerisinde olmak, iyi geçim olmak. Aileler çok defa iyi geçinmemek için her türlü gayretleri sarf ediyor bazen. Tabi bu noktada Muaşeretin önemli bir parçası da eğitimdir. Aile içi eğitimdir. Ailede çocuğa terbiye verme görevi öncelikli olarak annenin görevidir. Çünkü baba çocuktaki hata olan durumları rahatça göremez. Her şey babadan saklanır. Babalar duymasın. Babalar en son duyar. Onun içinde babalar duymadan suç örtbas edilmeli değil. Tersine anne Annelik görevin, eğitim görevini yerine getirmelidir. Tabii ki burada sorumluluğu, görevi tek bir kişiye atarak hadi anne yapsın deyip baba keyfine bakarsa bu doğru da doğru olmaz. Her ikisi de birlikte çocukların eğitiminden, aile içerisindeki durumlardan, pozisyonlardan sorumludurlar. Kaldı ki kendileri de zaten mutlaka eğitim noktasında her zaman kendilerini yenilemek zorundadır. Çünkü eğitim vücutta su gibidir. Su olmadığı zaman nasıl ki yaşam sürdürülemez ise aile yeni şeyler öğrenmiyor, yeni bilgi birikimi elde etmiyor, hayata yeni yeni şeyler katmıyorsa orada donukluk başlıyor demektir. Onun için de husnü muaşiret aile içerisinde olmalı. Üçüncüsü de değerli kardeşlerim, hüsnü meşveret. istişare mekanizmasının işletilmesidir. Tabii ki ailede son kararı verecek olan, düdüğü çalacak olan babadır. Ama baba da benim yaptığım yaptık dediğim dediktir diyerek baskıyla, dayatmayla, inatla, kışkırtarak iş yaparsa orada hükmü sadece... Belli miktar istenmeyerek geçer, belli bir nokta sonra iş kontrolden çıktığımı söyleyecek hiçbir sözü kalmaz. Meşveret aile yapacağı işlerde karşılığı istişare etmesidir. Bazen aile reisinin kesin yapmaya karar verdiği bir iş vardı, ben bunu böyle yapacağım diye yapacaktır, yapsın da ama onda bile şu televizyonlardaki ekrandaki alt yazı nasıl bazen hızlı geçiyorsa bir altyapı bilgisi olarak altyazı bilgisi geçmeli ailenin pek çok noktada olurunu almaya gayret etmelidir onları da aldığı herhangi bir kararda ikna etmeli kaldı ki başka bir şey daha şu bugün artık toplum öyle gergin bir hale geldi ki insanlar patlamak için birilerini parçalamak için hiç sebep bile aramıyor basit bir şeyden bir bakıyorsunuz yoldan kavga çıkıyor yolda sinyal sağ sinyal vermiş de öbürü de vermemiş bir anda silahlar çekiliyor bıçaklar çekiliyor yol kavgasından bilmem neler oluyor Her yerde bilmem fırındaki ekmek kavga sırasından kavga ediyor insanlar aile içerisinde de aile içerisinde de önce dinlemeyi bilmelidir taraflar birbirlerini dinlemelidir Çok defa kızdığınız bozulduğunuz yanlış olduğunu düşündüğünüz köpürdüğünüz herhangi bir şey dinlediğinizde ha öyle mi tamam o zaman diyecek normalliktedir aslında ama insanlar sinire bağırıp çağırmaya kavgaya gürültüye daha elverişli oldukları için buna fırsat aradıkları için hiç dinlemiyor bir bakın kavga ha, pardon özür dilerim sanki özür dilerim işler bitti onun için de üçüncü olarak ailede meşveret dediğimiz tarafların birbirini dinlemesi gerçekleşecek. Ama bugün maalesef evlerde televizyon misafir geliyor. En fazla televizyonun sesi çıkıyor. Kimsenin hiçbir şey umrunda değil. İnsanlar birbirini görmüyor bile. Bir tane o ekran, o basit alet tüm aile efradını teslim almış durumda. Ailelerin şöyle birbirleriyle birebir konuştukları bile belki çok çok zor rastlanan bir durum hale geldi değerli kardeşlerim. Dördüncü ve son huzur kaynağımız ise hüsnü mahfiyat. İşlerin gizli tutulması. Aile içerisinde yaşanan, karşılaşılabilen huzur bozucu tavırlara, davranışlara karşı sabır gösterebilmektir. Burada yaşanan olaylar bir başka yere aktarılabiliyor ise anlatılıyorsa orada zaten güven, kökünden dinamitlenmiş huzur sarsılmıştır. Burada bir herhangi bir problem olduğu zaman asla başka yere yansımamalıdır. Bizim erkeklerin adeti erkekler Hanımlarını birbirine, özellikle yakın arkadaşlarına şikayet etmekten büyük zevk alır. Bizim avrat böyle yapık Hemen çok kolay. Halbuki insanlar aile içerisindeki huzursuz durumları saklamaya gayret etmelidir. Aynı şekilde hanımların da dedikodusu çok çok çok yaygındır ki, onlar da herkes iş arkadaşları, iş komşuları, mahalle arkadaşları, herkes hanımının ...yedi ceddini, her türlü hatalarını bilir. Niye? Dedikodu millet. Ya koca kar anlatmıştı arkadaşlar, ya karılar birbirlerini anlatmıştır. Halbuki burada sır saklamak önemli bir meziyettir. Ailede yaşanan huzursuzluklar dışarıya aksettirilmeden aile içinde çözülmeye çalışılmalıdır. Her hanenin, her ailenin kendisine mahsus durumları olabilir... Bunları sabırla, sükunette, metanette karşılayıp kendi içerisinde çözmeye gayret etmelidir. Burada yaşanan ayrı içerisindeki huzursuzlukların bir başka duruma yansıması halinde zaten orada pek çok önemli bir nokta açılmış vaziyette sayılır. Onun için de herkes sır saklamasını, diline sahip olmasını, öfkesini kontrol etmesini bilmeli. Bu şekilde aileler huzur içerisinde yaşamaya gayret etmeli değerli kardeşlerim. Velhamdülillahi Rabbil Alemin.